Aadana Allahu ve iyyakum minan nar. bizi ve sizleri ateşten korusun. Bugünkü sohbetimiz geçen haftaki sohbetimizin devamı. Her halde geçenden bir iki babın tekrarlanması geriye dönüp bir iki bak önce başlanılması daha sonraki gelecek vakların daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. <gülüyor> fitnelerin gecenizi zifri karanlığı gibi zuhur ettiği bir ortamda Müslümanların içinde bulunduğu fitnelerin arzı ve içinde bulundukları bu fitnelerin sebebiyle daha sonra ne gibi fitnelere müttela olunacaklarına veyahut başlarına gelecek olan daha büyük fitnelerin içinde oldukları fitneden kurtulmaya işlerinden dolayı, önlem almayışlarından dolayı bir ikaz niteliği taşıyan haber vermedir. O ortamda İslam halatının zayıflaması, İslam halatının zayıflaması, hadisin içinde böyle bir ifade geçtiği için o tuzlu kullandık ama İslam hulkunun uygulamasının zayıflamasıdır. İslam hiçbir zaman zayıflamıyor. Yani Kur'an ve sünnet naslar, kıyamete kadar bakir, Allah bu dini koruyacağına dair yani söz vermiş, tekeffül etmiştir. Onun için burada İslam alattığının zayıflaması, İslami yaşantının, İslami uygulamanın zayıflamasıdır. Hele bu zayıflamalarda önemli olan, öncelikli, sondalıklı olan şeyler e, söylenilmiş, ikaz edilmiş, uyarılmış isek biz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü bariz alametler. Ebû Mâmer radıyallahu anhu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den Şöyle naklediyor. Allah Resulü buyuruyor ki: "Latul kadenne ural İslamı urvatan urva." İslam halatı lif lif kopar. Halatları biliyorsunuz ketenden yapılan halatların. Bir lif kopar, ikincisi, üçüncüsü kopar. Fe kullama in kadat urvatun teşabbetha ennasu billati teliha her lifin kopmasından sonra insanlar öbürküne yapışır. Birisi koptukça öbürküsüne, o koptukça öbürküsüne böyle gider. İşte bu liflerin öncelikli olarak ilk kopanı فَاَوَّلُهُنَّ el hükmü. Burada Allah'ın indirdiği ile <gülüyor> Bu bela, bu musibet İslam aleminde Takriben 100 seneye yakındır yaşanan bir fitne. Allah'ın indirdiği ile hükmetmeme. Önce bu Müslümanlar arasında başlayıp sonra düşmanların musallat olmasıyla Allah'ın indirdiği ile tek tek koparak yaşamama ve bir de dışarıdan ithal edilen hükümlerle hükümleri uygulama. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeme öncelikle ama Allah'ın indirdiğinden gayriyle hükmetme gündeme geliyor. Bu belanın daha uç noktaya doğru ulaştığını gösterir. Ve ahiruhunna es-salâ en sonda terk edilen namazdır diyor. İlki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeme ikincisi ise diyor en sonu ikincisi diyorum o da namazı terk etmek değil. Bu dinde Müslümanların en, en son terk ettikleri şeyin namaz olduğudur. Bu da gösteriyor ki namazın e, bu toplumda tabii her topluma göre her ibadete farklı bir boyutta yaklaşım vardır, ihtimam vardır. Bizde ise bu yakına kadar daha çok yaşlılar arasında işi gücü bitmiş derler mezara daha çok yaklaşmış artık geçmişini telafi eden pişmanlık içerisinde değil de artık bundan başka yapacak iş kalmadı bunu da mı yapmayalım bundan sonra der gibi bir dönüş var hangi halde olursa olsun en güzelin gençlerin gençliğin genç neslin buna dönmesidir dönme başlamasıdır en azından yanlış bir şekilde de ifade edilmiş olsa, Allah'ın ile hükmetme arzusu en azından konuşulur olmuştur. Her ne kadar bunu yanlış değerlendirmeler ile, yanlış ifadelerle telaffuz etmiş olsalar bile, halbuki daha önce de dediğimiz gibi, bunu işte şeriat gelecek gibi ifadelerin çokça terennim edildiği ortada, topluma anlatmamız gereken şeyin bizim, şeriat gitmemiş ki gelsin. Şeriat gelmez, şeriat yaşanır. Yaşadıkça bu sizin hayatınızı hükmeder. Ve şeriat kendiliğinden zeminine oturur. Ve dinde birçok hüküm vardır ki, katliyetle bunu hakimlerden, idarecilerden istemek gerekmiyor. Bizim yapmamız gerekiyor. Onun için bu meyanda her yönüyle kafirlere benzeme dediğimiz ümmetin umumunu içine alan bir fitne kendisini yayan, neşreden vesailin de çoğalması, radyo, televizyon gibi internet ortamatta telefonlar bile o denli gündemimizi işgal ediyor ki her ne kadar önceden hoşlanmasak, reddetsek hoşumuza gitmesek bu da mı olur desek dahi Devamlı göze takılması, görüntümüze girmesi, o gibi şeye her gün gördüğümüz için bir alışkanlığın oluşması, akabinde normale dönüşmesi, yani anormalliğin normalleşmesi oluyor. Bunu her boyutta e, muhakeme edebileceğinizi düşünmüyorum. Ama biraz gözlerinizi kapayarak geriye dönseniz şu an en tesettürlü şekliyle gördüğünüz bir bayan olsa geçmişe dönüp muhafaza etmediği kusurları vardır. Nasıl diyelim eğer bir erkek olarak bakacak olursa giyindiği halde silüeti tamamen belli. Yani piramitleri gibi çıkmış bir göğüsleri gördüğünde bir erkek dürüst olun. Bir şeyler hissediyor mu? Kocaman bir mandofonini görmüş gibi olursunuz. Bir şeyler uyandırmıyor değil mi insanda? Ama bundan çok önceleri olsaydı bu insanda nefsi tahrik ederdi. Şu çok normal bir şey olmuş. Bunu illa şehebi duygularla değil de kadın sahip olduğu değerlerden dahi teker teker vazgeçerek bu vaziyete gelmiştir. Çünkü teşhir edilen bir değerin ilgisi azalır. Kadri azalır, değeri azalır. Biz de bundan senelerce önce İslam'dan bazı şeyler terk edildiğinde toplumun ona karşı tepkisini görürdünüz. Ama şimdi onlar çok normal görünüyor. Daha önce de size derslerde örnek verdiğim gibi i̇bn Mesud'un bir olayını anlatırız. Hani tesbih çeken bir kadın görüyor. Te elinden tesbih alıp kırıyor. Kadını azarlıyor. Aynı tesbih çeken bir erkek görüyor... ...ve halkalar arasında zikreden... ...siz ne çabuk sapıttınız diyor... ...sapıklıkla itham ediyor... ...sapıklıkla itham ettiği şey nedir? ...halkalar arasında oturmuşlar... ...Allah'ı zikrediyorlar... ...ve i̇bn Mesud sorduğunda da... ...ne yapıyorsunuz denildiğinde... ...Allah'ı zikrediyoruz diyorlar... ...doğru... ...ama İbn-i Mesud'a göre... ...bu sapıklık nerede desek şu an biz bu gibi şeylerle uğraşacak zamanda mıyız deriz. Onun için bu sohbetin başında da dedim selep, geçmiş alimler bu gibi meseleleri işlerlerken devamlı kendilerinden önceki asrı, devri kıyaslayarak, karşılaştırarak ele almışlardır. Ve bizim de bu asırda bu meselelere bakış açımızın biraz daha fark biçimde işlememiz gerekir. Bakın şunlar aslında şerdir. Bir sapıtma eğilimidir. İslam'dan uzaklaşmadır. Bunlar hayatımızda şu an çok normale dönmüş. Ama anormal şeyler. Bu duyguyu tekrar insanlara kazandırmanın neden zor olduğunu hissediyorsunuz değil mi? Çok zor. Çok zor. Evinize de bir baktığınızda çocuklarımızın kızımızın ve eşimizin oğlanın anasının bacılarının yanında kadının oğlunun yanında bir başkasının yanında dolaşma şekline bakarsanız en azından şu ifadeyle tümden küreleyebiliriz hayal dediğimiz şey yok. Ee, bu herhalde fantastik bir hikaye anlatır tipinde değil değil mi? Hayat dediğiniz şeyi şu an hangi kelimeyle ifade edersiniz? Neyiniz? Hanginiz? Hangi hareketi hayatsızlıkla isimlendirirsiniz? Şimdi şu an içimizdekine geçmişe göre çok uç noktada terki mümkün olmayan şeyler gösterilir. Onun için buradaki zikredeceğim hadislere dönüp Biraz daha ilgi çekici bir dinleme ile, biraz düşünerek, tefekkür ederek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden öğrendiğiniz kadarıyla ki onların da dersleri yerli yerince münasebetine göre yapıldı. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in umuman ifade ettiği bir söz var diyor ki Allah Resulü, men تَشَبَّهَ بِقَوْمِنْ فَهُوَ مِنْ Her kim bir kavme benzer onu taklit ederse, onu örnek alırsa, o onlardandır diyor. Şimdi مَنْ تَشَبَّهَ مَنْ nekire'dir. Bir kavminde nekire, bu ne anlama gelir? Her kim? Herhangi bir kavmi taklit eder, ona benzerse o onlardandır. Onlardandır sözü de sanki tümden onlardandır. ifadesini içerir. Bu ifadenin genel gelişi, am oluşu, yani umumu teşmil eden bir ifade, umumi için alan bir ifade kullanması, her meseleye karşı hassasiyeti gündeme getirmemizi ister öyle olmalıyız ki biz bizden başka kavimlere derken Müslüman olmayan illa bu da değil Müslüman olduğu halde başka kavimlere benzettiği şeyleri Müslüman olarak içinde dolaştığı topluma ulaştıranlar da içine alınır. Diyelim ki eskiden böyle düşünürdük. Avrupa'da okumuş, yaşamış oğlumuz akrabamız olurdu. Bazen gelirken yanında bir sarışın kız da getirirdi. Orada dokunmuş ya. Bizde anormal olduğumuz, anormal olarak gördüğümüz şeyleri ben şöyle diyeyim. Ben Avrupa'ya gittiğimde 13-14 yaşında bir çocuktum. 60 senesinde. İstanbul'da kalmıştım o yaşa kadar. Tren istasyonunda indik, bir baktım, bir ekreke kadın, genç, herkesin içerisinde öpüşüyor. Şimdi İstanbul'dan gittim, burada göremiyorduk onu açıklarda. Bu benim çocuk yapımla bile, ben utandım. Ama üç dört sene sonra, her gün görünce böyle bir iki manzara, bu anormal olan şey, bize göre normalleşti hayatımızda, normale döndü. Benzeşmeyi anlıyor musunuz? Fark ettirmeden ondan oluveriyorsunuz. Şimdi bunları çok normal görüyoruz. Kızımız kolunda bir oğlan tutup geliyor, koca buluyor, oğlan da bir kız buluyor. Biz bunun şu yanındayız, ondan da vazgeçtik ya, ya tamam bul bul, iyi etmişin beni uğraştırmamışın kendim bir tane koca bulmuşsun ve avrat bulmuşsun, ama ya bir baba var, bir sorsaydın denilir. Ya buna da ihtiyaç kalmayacak, ya evlensin, boşersin, kendi işini, kendi görsün. E tabi iktisadi sorumluluklar da bunları bize makul gösteren bir zemine doğru çekmiş bize. Böylelikle bizim çok değerli bulduğumuz Önceden, şu an bazı sebeplerden dolayı menfaate dönük değerli buluyoruz. Annesini, babasını himaye etmeyen bir çocuk, uzak duran bir çocuk birisiyle evlenmiş gitmiş, torununu bile belki senelerce görmeyen bir ortamda çocuğunu ne zaman attılar Anne baba çocuğuna ihtiyaç duymaya başlamıştır yardım için. Buna sebep çocuğunu yaptığından hoşlanmaz. Desi, akrabalık bağını kopardığından değil. Hatta bazı babalar, ya bana yük olmasın da görülmesin, ne olursa olsun diyen de çıkar. Ama akrabalık bah, böyle bir duygu değil. Allah Resulüne bakıyorsunuz sallallahu aleyhi ve selleme, getirdiği dinde Allah'ın hukuku gözetiliyor, ana baba hukuku gözetiliyor, arkasından sılaylayın, akrabalık hukuku gözetiliyor. Şimdi benzeşme denildiğinde e, Avrupa'da bir binada 30 aile oturur. Birini birine sorun bilmez. Orada ilgi çeken nedir biliyor musunuz? Bir genç kız var tabii de genç oğlan. A bak bunlar birbirlerinin ilgisini çekiyor. Onun dışında kimse kimseyi bilmez. Ne var? A bu böyle olmuş. Komşuluk hukuku da, hukuku da gitmiş. Bakın şimdi Kur'an'a, sünnete. Komşuluk hukukundan bahsederken Allah Resulü diyor ki Cibril her gelişinde komşu hakkından bahsederdi. Öyle düşünmeye başladın ki diyor, komşu komşuya mirasçı olacak diye düşünüyordum diyor. Bizim dinimizin önem verdiği şeyi biz onun keyfiyetini hakkıyla bilmesek bile biz de bizim de önemsememiz gerekiyor. Çünkü bu bizim imanımızın cüzlerinden bir kültür. Gördüğünüz gibi her kim bir kavme benzerse o, o kavimdendir derken bunu çok yüzeysel yani değerlerinden soyutlanmış mücervet bir şekilde ele almayın. Yani komşuluk duvar duvara bir yerde yaşamak değildir. Komşuluk bu değil. Nereden nasıl benzemişsek bu gibi ifadeleri böyle almamız gerekir. Ama tabii ki ekseriyetle <gülüyor> öncelikli olarak İbnü Teymiye rahimehullah'ın bu hadis hakkında Sıratü'l-Mustakim isimli kitabında getirdiği bir izah. <gülüyor> Diyor ki: Ahmed İbn Hanbel "Vakad ihtecce'l İmam Ahmed ve gayruhu bu hadîs" وَهَذَا الْحَدِثُ اَقَلُّ اَحْوَالِهِ اَنْ يَقْتَ دِيَا تَحْرِيمَ اتَّشَرْضُهِ Bu, bihim. Bu hadis-i şerif en az durumu kafire benzemenin, İslam dışı bir topluluğa benzemenin, İslami ahlaktan mahrum bir topluluğa benzemenin, İslami değerlere tamamen sırt çevirmiş bir topluma benzemenin hükmünün haramlılığını gösterir. Nerede, nasıl benzerseniz benzeyin, bu hiç önemli değil. Burada, daha da ileri giderek aynen şu ayet-i kelimeyin bu mevzunun karinesi olarak zikrediyor. يَا o الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالنَّسَارَ اَوْلِيَاءَ بَعْدُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْدٍ Sakın Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar ancak birbirleriyle dostlardır diyor. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِكُمْ فَاِنَّهُ مِنْ Her kim bizim bu ikazımızdan yüz çevirir, bu ikazımıza uymazsa, onlara onları dost edinme ki dostluk benzeşmeyi gerektirir. Eğer dostluğu arkadaşlık bazında alırsanız bu İslami bir ortamda dahi insanlara söylenen bir şey o aladini haliliye kişi arkadaşının dini üzeredir diyor. Yani ahlakı karakteri mizacı ya onu kendisine benzetir ya da o ona benzer. Eğer güçlü bir tebliğci, nasihat edici konumunda, tesir eden konumunda olmazsa mutlak arkadaşından ona bulaşır. Ya anlatan olacaksın, değilse anlatılan olursun. Tesir eden olacaksın, değilse o sana tesir edecektir. Her şeyle sana bulaşacak. Düşünün, Müslüman birisi için dahi söylenilen bu söz, bir yahudi Hristiyanı dost edinirseniz, şöyle düşünelim, İstanbul'da hasreten daha çok Yahudi-Hristiyan gayrimüslimle bir içli dışlı olmak vardı. İstanbullular mı onlara benzemiştir, onlar mı İstanbullulara? Normalde geçmişte bizim için, ben yerli İstanbulluyum dediği zaman yüzüne bir bakarız. Ne tarafta oturuyorsun? Yerli İstanbullu dedim, ya Ermenidir, ya Rum'dur. E en eski yerli kimi bulursun? Arnavutlarla Lazlar'ı bulurdun İstanbul'da. Onun dışında o nerededir? Ya Yedikule'de oturmuştur. Ya Balat tarafında oturmuştur, belli başı yerlerde oturan kimselerdir. Ama bir Mardin'e gidin, oradaki gayri Müslümler en azından ahlaken oradakilere benzerler bakın. Lazlar daha etkin çıkmış, Karadeniz toptan astırlı masırlıdır. Ama Müslüman olmuşlar, İslam'a hakim kılmışlar. Kendi işlerinden bunu becermişler. Bu benzeşmeyi, birbirine benzemeyi daha ileri boyutlara kadar götürerek, diyelim ki içinizde Endonezya'nın, Malezya'nın veya Hindistan'ın güneyi, İslam'ın nasıl gittiğini bilmiyorum, duydunuz mu? Yemen'le Arap Tüccar'la Hadramut'tan. ...o tarafa gemilerle ticarete giden insanlar sebebiyle Müslüman olmuşlardı. Hala Müslümandırlar. Osmanlı ile beraber İslam'ın gittiği yerlere bakın ne olmuş? Osmanlı ile beraber bitmiştir. Çünkü Osmanlı oraya köklü bir İslam götürmedi. Sadece tehditlerle gitti... Buradan insan götürdü. Ama Endonezya, Malezya, Hindistan'ın güneyine Araplar göç etmedi. Oradaki Müslüman olan insanlar ve hala da Müslümandırlar. İslamları devam ediyor. Bu benzeşme, birilerine benzeme, birilerini kendine benzetme basit şey değildir. Tebliğde en müessir, en tesir edici unsurlardan birisi Konuşmaktan daha tesirlidir. Sadece görünün, ile oradaki bulunuş konumunla çok yakından alakalıdır. Ve burada herhalde daha farklı da anlattığım şekilde dinlemiş olabilirsiniz. Hiçbir şekilde Yahudileri ve Hristiyanların e, buradaki ifadeler onlara kötü davranın. Onlarla devamlı bir kavga içinde olun demiyor bu Ama Ama katliyetle onları dost edinmeyin. Siz onlara iyi davranın. Dost edinmeyin ama iyi davranın. Bu bizim en yakınımızda da alakalı olan annesi babası Müslüman olmayan birisi için bile o seni şirke Allah'a ortak koşmaya davet ederse onlara iyi davranın dünyalık olarak. ...herkesin bizim üzerimizde bir hakkı olduğunu düşünürüz. Yani Yahudi ile aynı ortamı paylaşabiliriz. Komşu da olabiliriz ki Allah Resulü'nda bunun örnekleri vardır. Onlarla iyi geçinme, iyi davranmamız. Çünkü iyi geçinme ile iyi davranmayı kelime olarak aşmaya kalksa... ...iyi geçinme nasıldır? Onların kusurlar, bazı kusurlarını közüm demektir değil mi? Ama iyi davran demek... Fedakarlık senden, sen iyi davran, insan olarak iyi davranmalısın. Onların bize dönük yaptığı yanlışlara, onlardan bize bulaşabilecek yanlışlara göz yummamak gerekir. En uç boyutta da verdiğimiz örnekler, katiyetle onlar bizden razı olmazlar, bizden hoşnut olmazlar, bizden memnun olmazlar, ta ki biz onların dinlerine tabi olmadıkça. Eğer onların dinlerine tabi olursak, ee, cidden memnun olurlar. Mesela şöyle bir kıssayı anlatayım. Osmanlı zabıtlarından birisinin Filistin topraklarındaki yazdığı hatıratında Osmanlıcuları nakledildi bu bize. Ee, diyor İngilizlerin Kudüs'ü fethetti haberini aldıklarına. Birinci Dünya Harbi'nde de Osmanlı Almanlarla müttefikti. Bunu da biliyorsunuz değil mi? bizimle müttefik olan Almanlar aynı kışlada bulunanlar bayram yaptı diyor. Neden? Hristiyanların Kudüs'ü almalarından dolayı. Almanlar bizim müttefikimiz. Almanların da düşmanı ki Cüdüya Harbi'nde darb ettiler. Ama Kudüs'ü almalarından dolayı onlar bayram ettiler Diyor aralarındaki bah dini olan bir bahadır. Ben olsam ben de memnun olurum değil mi? Ben de memnun olurum. Ama biz devamlı Müslüman bunu yaptığı için memnun olur. Zaten Müslüman'dan başkası da bunu yapmak. Onun için hele şu ortamdaki bu aynı toprakları paylaşıp demiş olduklarımız başka. Avrupa'da Yahudi ve Hristiyan birliği olarak karşımızdakiler başka. Komşumuza iyi davranmamız gereken bir hukukun geçerlilik ortamı var ama onlarla komşuluk hukuku yok. buna rağmen siyasi bir hukuk olabilir. Bunu da onları dost edilmekten öte bazı şeyleri siyasetten yaptığımızı söyleyerek mesela bir medeniyetler ittifakı vardı. Bizim devlet başkanımız da o zaman eş başkan olarak bulundu. Medeniyetler İttifakı ne anlamda? Dinler arası diyalog çıktı, bu ne anlamda? Avrupa ile ticari birlik, bu ne anlamda? Avrupa'nın bu kadar yaptığı düşmanlığa rağmen ki kötüdürüz ama Avrupa formlarında bir hukuk durdu diyor. Bunu çoğunuz üzerinde durup, belki değerlendirmeye de tabi tutmuyoruz. Ne demek bu? Avrupa forumlarında, Avrupa Birliği forumunda onların oluşturduğu bir değer, bu hukuk Avrupa forumlarına uygundur deniliyor. Ama biz temelde kendi akidemize dönsek, bunu bir düşmanlık saykası demiyoruz, bizim Avrupa'dan alacağımız hiçbir şey yoktur. Hele bu yönüyle alacağımız onları örnek göstereceğimiz yani onlara benzeme çalışmanın en uç noktasındayız. Bırak artık kıyafet, yeme, içme, evlilik, şu bu bunlar da benzemeyi artık bir inanç umdesi olmuş Türkiye'de demokrasi. Şimdi demokrasi iyi şeylerin adı da olamaz. Bunu anlatabildim mi? İşte biz adına değil, içeriğine bakıyoruz dediğinizde mümkün değil. Yani demokrasi dediğimiz kelime, katiyetle iyi şeylerin toplanır, onlara ad olduğu olan bir kelime de değildir. Ama biz İslam'ı bazen sohbetlerde duyarsınız. Ee, İslam'ın adından uç noktada korkan birisi için, yani bizim toplumumuzda kıf kızıl bir Gavur getirin, inanmayan. İslami değerleri İslam adı altında değil, kendi değeri adı altında annene babana iyi davran. Komşuna iyi davran. İnsanları aldatma. insanlara iyi davran. Yaşlılara saygılı ol desek bırakın bu safsataları diyen çıkar mı? Çıkmaz. Çünkü biz kendimizi gündemde İslam'ın müsemmasıyla tutuyoruz. Tutmamız gerekir. Ama Allah böyle emrediyor. Anana babana iyi davranmanı, Allah komşuya iyi davranmanı, insanlarla böyle davranmanı istiyor desen bu adam İslam'ın isminden nefret ettiği için uzaklaşıyor. Biz buna sebep bazen İslam'ı müsemmasıyla sevgileyelim, içeriğiyle, İslam'ı dolduran şeylerle. Neden? Buna da sebep olan bize Çünkü İslam'ın ismine nispeti Amersiz bir nispeti yeterli gördüğümüz için oluyor. Ama demokrasi ne adı ne de müsemması içeri bize vereceği hiçbir şey yoktur. Eğer içinde bize benzeyen bir şey varsa o bize benziyor. Biz ona değil. O doğru şey ya fıtri olarak kalmıştır ya da geçmişte müntesip oldukları, hala ismen müntesip oldukları dinlerinden kalan bir doğru şeydir. Ama bizim onlardan örnek alabileceğimiz hiçbir şey yoktur. Allah göstermesin en uçta devamlı Avrupa'yı örnek gösterme. Devamlı onlara benzemeye çalışma. Onlar gibi olmaya çalışma. Hele hele Müslüman olduğunu söyleyen birisi için kabul edilecek bir söz değil. Onun için kafirlere benzemeyi geniş bir ifade biçimiyle ele aldığımızda çok dikkat etme zorundayız. Biz kendi aramızda dahi, yani Müslümanların içinde dahi bildiğimiz İslami bilgi, malumat ile kendimizi koruyacak konumda değiliz ki bir kafir beldesinde ikameti düşün. Yani şu bilgimizle Müslümanların ortasında dahi kendimizi koruyamıyoruz. Bize yetmiyor. Öyle bir kafir beldesinde ikamet ettiğimizde bu bize orada hiç yetmez. Burada bile yetmiyor. Bunun için bu perişanlıklarımızı gördükçe ee, sakın şu anlaşılmasın ee, bazı hastacıl insanlar vardır. Oturup kalktığı yerde hastalıktan bahseder. O insanların sohbetinden doşlanılmaz biliyor musunuz? Her oturduğu yerde hastalıktan bahseder. Her oturduğu yerde şu hasta, bu hasta benim buram ağrıyor. O toplum hasta bir toplum olur bakın Bu gibi sorunları zikretme bu tip anlaşılmaz eğer benimsemez, özümüzle benimsemezsek biz bunu, bu hataların devamlı zikredilmesi artık bizim moralimizi bozmaya başlar. Ümitsizlik hakim eder bizim gönlümüzde. Halbuki bunlar uyanmamız için, nedenli bir tehlikenin içinde olduğumuzu ve bundan kurtulma yollarının nasıl olduğunu bir federan da olsa bence belki, şöyle diyelim, Amerika harp ilan etmekten daha önemlidir. Ben dinimdeki olan esaslardan başka bir şeye ihtiyaç duymuyorum ve kimseye de benzemeyeceğim demesi. Ya. Yani ayağımın dibinden başlamasıdır. Bu bence Amerika'ya harp ilan etmekten daha hayırlıdır. Çünkü uyanmaya başlayan bir toplumun emareleridir. Bu ümmetin çokluğuna rağmen Güçlü değil, zayıflığı. Sevban radiyallahu anh'udan onun naklettiği, Allah Resulü'nden naklettiği bir hadis-i şerifte يُوشِكُ الْاُمَّمُ اَنْ تَدَعَ عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَعَ الْاَكَلَةُ اِلَى قَسْأَتِهَا O fitnelerin gecenizi firi karanlığı gibi yağdığı ortamda öyle olur ki farklı farklı milletlerin, kafirlerin, toplulukların aynı yemek yiyenlerin sofranın başına üşüştükleri gibi sidniden de üşüşürler diyor. Ee, belki bunu Anadolu'da yaşayan aile ortamında ya kalabalık bir aile ortamında yaşayan bilir. Yemek vakti olduğunda sofranın başına nasıl üşüşürler? Düğünlerde, ziyafetlerden Hele bir de tek sofranın başına üşüşünü düşünün. Herkesin önünde bir tabak olduğu zaman bu üşüşmeyi anlayamıyorsunuz. Ama tek sofra e, tabak kondu mu, 15-20-30 kişinin onun üzerine üşüşünü, bunu anlatmak istiyor. Onlar işte sizin üzerinize böylece üşüşürler diyor. Ve o zaman birisi diyor ki فَقَالَ <gülüyor> Min killetin nahunu yevme izin Ey Allah'ın bu bizim azlığımıza sebep mi? Az olduğumuzdan dolayı. Çünkü böyle bir üşüşmeyi biz azlıkta görürüz. Ha o zamanki ortamda da kendileri azdı ya. Hatta bu Huneyn Harbi'nde olan bir olay. Huneyn Harbi'nde Mekke'nin fethinden sonra Araplar, müşrikler toplanırlar artık bugün bu iş bitmedi. Ya Muhammed ya biz. Hunay'ın toplanırlar. Ve o gün Müslümanlara denilir ki, bakın hepsi herkes sizin için toplandı korkun. Bu onların imanını artırdı diyor. Ayet-i Kerime'de. Ve o gün, yani azlığımızdan dolayı var. Ey Allah'ın diyor. Kâ, bel entüm yevme idin kefir. Bilakis siz o gün çok kalabalısınız. Şimdi... İşte burada cemaat kelimesiyle kalabalık kelimesi farklıdır. Bizim istilahımızda cemaat farklı bir ifade, kalabalık farklı bir ifade. Bazen cemaati tarif ederken ben şöyle diyorum: Örneğin arkart diye dizilme değildir. Kalabalıklar da değildir. Sahip bir akiden üzerinde birlikte olmaktır. Cemaat bu. وَلَكِنَّكُمْ حُسَاءً كَحُسَاءِ السَّيْلِ Siz o zaman sel sularının büyük sel felaketleri olduğu zaman çöp, çöp ne bulursa sürükler bir yere ya ya yol kenarlara böyle arıkların kenarına aynen onlar gibi olursunuz. Yani işe yaramaz felaket neticesi bir araya gelmiş az önceki saydıklarıma dikkat ederseniz cidden felaketler neticesi bir araya gelmiş bir irade toplamıyor bizi bir araya düşünün Akkan Harbi'ni düşünün orada bütün grupların bir araya gelme yani Ruslara karşı olmaları istenilen bir ittifak mı Zoraki bir araya gelmek mi? Zoraki. Zoraki olduğunu zaten baştan anlamıyorum. Ya en azından Rusların karşısında bir oldular ya mücadele ediyorlar. Sonunda ne oldu? Rusları perişan eden onlar birbirlerine Rusların yapmadığını yaptılar. Aha çık kalabalık Çünkü istenilerek bir araya gelme değil. Her zaman kafire karşı, şeytana karşı bir olmak değildi. Her halükarda onlar, yani o sel sularının, yani sel felaketini kenara sağa sola itti. Çöp, çöpten ibaretti. Şu anki konumumuz bu. O zaman bazen gazetelerde, yazılarda, internet ortamında bulunanlar, ya neden hep böyle ezilen, öldürülenler, Müslümanlar denildiğinde, Neyden den vururlar? Cevap verenler de yasal. İşte şundan dolayı, işte bundan dolayı falan gibi. Valla değil. Ha söz doğru. Müslümanların bir araya işi bir araya gelmediklerinden dolayı değil. Onları bir araya getiremeyecek fitnelerde geçiniyorlar. İbni Mesud'dan gelen bir adi şerifte bir e, mevkuf olan eserde de İbn-i Mesud diyor ki anh, sizin üzerinize öyle seneler gelir ki diyor bilatta doğar yani fitnede o fitnede büyür, fitnede ölür. Ne ifade eder bu? Fitnede doğan, fitnede büyüyen ve fitnede ölen. Şimdi 20 yaşında delikanlılar varsa İstanbul'da sorun hiç İstanbul'un musluklarından su akmadığını hatırlıyorlar mı? Yok. E, onları görmeyince CHP'yi de tanımaz Görmediler. İstanbul bu mahalle aralarındaki çöplüğün olduğunu görmediler. Değil mi? iki kişinin bir araya toplanıp kitap okurken yakalanıp götürülüp üç ay içeride süründürüldüğünü görmediler. AK Parti'nin en büyük hatası CHP'yi tanıtamıyorlar. Bu adamlar bu CHP'yi böyle görüyorlar şimdi. Ama bunu büyüklere, benim yaşımdakilere yutturmaları mümkün değil. Şimdi bu ortamda şu yaşadığımız fitnelere baktığınızda o zaman bunu anlayacağız. Fitnede doğmuş. Fitnede büyümüş, fitnede ölmüş. Birisi için doğru olanı anlar mı bu? Anlamaz. Yaşadığı ortamın fitne değil, bir huzur ortamı olduğunu düşünür. Bir huzur ortamı olduğunu düşünür. Çünkü fitneyi yaşamamıştır yaşadığı ortamın da fitne ortamı olduğunu farkında değil. Bataklığın içindedir. Ben İstanbul'a geldiğim senelerde benim akrabalarımın hepsi Tahtakale'de tüccardır. En yakınım olan eniştemin yanındayım. Nasıl gidiyor? Ne yapıyorsunuz falan ticaret ortamı deyince bana dedi ki imam dedi Allah'a şükür senelerdir bu piyasadayım faize bulaşmadım dedi. Tabi ben ne yapıyorsun, ne diyor ne işleri falan var, sana çektiğinde bir anlatmaya başladı. Baktım faizin içinde. Ama bu adam kendi kendini temize çıkartmış. Ee, Allah Resulü'nün zamanında, daha sonraki devirlerde bundan yüz sene önceyle kıyaslasaydık, onlar bunu anlarlardı. Zaten iktisaden bu toplumun içinde bulunduğu sıkıntı o denli haramlardan dolayı kaynaklanıyor. Ama bu kendi kendine hayalinde faizsiz harama bulaşmadığı bir dünya oluşturmuş. İşte bu bu tip insan fitnede doğma, fitnede yaşama ve fitnede ölmedir. Şu an bu kalabalıklara şu ifadeyi kullansan bunlar sel sularının sağa sola attığı çöp çöp desen bunu nasıl anlar? Ancak Amerika, Avrupa, NATO birliğe adaldığında ittifak diye 90'dan beri üşüştükleri ortamı görüyorsunuz. Bu belli bir seyrin gidişatın süreci, yani etap etap merhale merhale yaşanan sorunlar. Birkaç kere tekrarlandığına göre demek ki bu Melhametül Kıbra dediğimiz, esas büyük fitne dediğimiz zamana doğru gidiyoruz. Ama hala hazır değil Müslüman. O zaman o belanın, fitnenin nasıl bu bulacağını düşünün. En azından bu toplumda hareketli, uyanık görünenlerin dahi, insanlara bunu anlatmayışlarından dolayı, anlatacak bile ben bile bunu size her ay tekrarlasam bu sohbeti en basiti ne dersiniz içinizden? Ha? Ama buradaki saydığım fitnelerin birisi sıkmıyor bizi. Onlardan konuşmak sıkıyor. Halbuki aynı şekilde o fitneleri yaşamak rahatsız etmeli bize. Eğer onu yaşamak sıkmıyor, konuşulması insanı sıkıyorsa bu da bir tehlike emaresidir. Artık sizin bizim sensörler iyi görmüyor demeniz. Evet. Ve devam ediyor. Ve lenz'anallahu min suduri aduvekum elmahame Allahu fi O an diyor, öyle o o anda o ortamda başka bir emare Allah düşmanlarımızın kalbinden korkuya almıştır diyor. Şimdi bunu aksi müsbet anlamayalım. Düşmanlarımızın kalbinden aldığı korku bizden korkmak korkusuna alıyor onlardan. Korkmuyorlar. Neden? Bizim kalbimiz ise dünya sevgisiyle ve ölümden tiksinlik alıyor bizim kalbimizi Kuşatıyor. Kuşatıyor. Demek ki bu hadiste de ifade ettiği gibi kâfirler bizden korkmuyorlar artık. Bu selin kenara attığı çöl çöpten niye korktunlar? Değil mi? Onlar buna rağmen cesur görünüyor bize. Neden? Herhalde korkan biziz de ondan. Eğer bizim kalbimiz dünya sevgisiyle dolmuşsa, dünyaya bağlılır ve ölümden tiksinmek gibi bir şey hakim olmuşsa sorun bizde. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den de gelen hadislere baktığımız zaman diyor ki Allah Resulü Bukhari'deki hadiste benden önceki nebilere verilmeyen beş şey bana verildi diyor. Birisi bir aylık yol mesafesinden düşmanlarımızın kalbine bizim korkumuzu koydu. Diyor. Korkuyla yattı. Şimdi Allah'tan biz yardım istiyoruz. Yardım isteme dua kulun yapması gerektiği bir şey. Ama yardım isteme öyle bir konum ki istemeyle başlamıyor, e, istemeyle işlemeyle başlamıyor, yardım istemeyle. Neden? İnten <gülüyor> surullah Allah'a yardım ederseniz Allah ancak size yardım ediyor. İn يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ Eğer Allah size yardım ederse sizi kimse mağlup edemez diyor. Yardımın akabinde اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ وَرَا اِيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ fetih geldim ne zaman? Yardım geldikten sonra tek gelir. Fethin akabinden de insanların akın akın İslam'a girdiklerini görürsünüz diyor. Allah'a yardım ederseniz. Allah'a yardım etmek nasıl? Yani onun dinini yaşarsanız. Bu yaşamanın içerisinde yaşamak var, yaşatmak da var. Yaşadığın gibi başkalarının yaşaması için de anlatman, öğretmen, tebliğ etmen vardır. Allah'ın dinine yardım ederseniz o size yardım eder. Mücerreden Allah'tan yardım isteme edilir. Sahabe nerede istiyor yardımı? Bedir Harbi'nde o sıkıntıda istiyorlar mı? Orada Allah düşmanlarını kalbine korku koyuyor. Ama evde yan gelip burada yatıyorsun. Allah'tan yardım istiyorsun. Duada da birçok şeyde aynen bu evlenip ondan sonra çocuk isteme meselesinde de anlattığım gibi her duanı kendisine has tevessül edilmesi gereken bir esbaba yapışma dediğimiz kısmı vardır. Bu da böyledir. Değilse bu perişanlık, bu zillet devam eder ve edecektir de. Bunu da buna ekleyelim. Tekrarı biraz şey sürdü. Ebu Vureyve'den gelen bir hadis-i şerifte bu başlık şöyle. Nankörlük ve israf. Nankörlüğü biliyorsunuz. Nankörlük israfla beraber zikredildiğini anlıyor musunuz? <gülüyor> Nankörlük ve israf yaygınlardır artık. Yani Hak etmediğimiz halde Allah lütfediyor. Buna rağmen nankörlük var. Yine buna rağmen israf da var. Yani aç gözlük. Aç gözlük fazla mal isteme değil, doymamak da var. Bizim yediklerimize bakıyorsun. Ee, yaşlı olanlar annelerinden, dedelerinden anlatır. Mesela benim annem anlatırdı, babasının yine Ramazan'da sahura kalktıklarında... şöyle bir çay kaşığı, tatlı kaşığı şeker bakarlarmış... suya atıp, ona kuru ekmeği batırıp batırıp savur yapmak için. Buna bile şükrediyor. Şimdi şekerli su, hangimizin yemek azı olur? Soğan hangimizin yemek hazlığı olur, peynir hangimizin yemek hazlığı olur, olmaz değil mi? Nankörlük var, hak etmediğimiz halde lütfediliyoruz. Buna rağmen nankörlük, şükretmiyoruz. Ve bir de ahiretin israf var. Allah Resulü bunu Ebu Hureyre'den gelen bir Adi Şerif'te, Seyyusibu ümmeti da'ul Geçmişteki geçmiş ümmetlerin hastalıkları aynen ümmetimin başına da gelir. Yani geçmişteki ümmetlerin başına ne geldiyse aynen benim ümmetimin de başına gelir. Düşünün. Beni İsrail'den bir topluluğa devamlı kılcırcın eti ve helva yiyormuş. Adamlar bunu istemiyor. Soğan, sarımsak istiyorlar. Yani geçmiş ümmetlerin başına gelen neydi? benim ümmetimin başına da gelecek diyor. Ve diyorlar ki: "Ya Resulallah, ve ma mi? Geçmiş ümmetlerin başına gelen şeyler nelerdi?" Diyor ki: "El eşer, vel bakteru, ve teka'turu, ve tecanuşu fi dünya Ve tebâghdu ve tahassudu hatta yekuna el -baht. Şimdi geçmiş ümmetlerin başına gelen belalar nedir diye sorulduğunda Allah Resulü diyor ki nankörlük. Açgözlülük. Çok mal ve evlat sahibi olmayı isteme. Şimdi evlat sahibi olmayı isteme desek burada biraz yanlış olur. Şu ortamda yok. Aksine evlat istemiyorlar ama çok mal istiyorlar. Ee, Mekkeler devrinde de Allah-u ve Celle sakın ha rızk endişesi yüzüyle çocuklar rızk endişesinden dolayı çocuklarını öldürmeyin diyor. Şimdi de bir iki yeter diyor. Bir iki yeter derken hiç çocuksuz kalıp Avrupa, Avrupalılar gibi köpekleniklerini çocuk edirip, edirip besleyecekler. Burada açgözlülük Müslüm'deki gelen Adi Şerif'ten sizden birinizin bir vadi altın olsa ikinci bir vadiyi de ister. İki vade altın olsa üçüncüyü de ister. O göze ancak toprak doldu. Çok mal sahibi olma, sonra hileyle insanların malını batıl yere yeme. Burada bir bab vardı. Aldatan senelerin çok Herhalde önce geçtik. Aslında aldatan senelerdir sahtekarlığın çoğaldığı bir ortam. Batıl yolda insanların malını yemek diyor. Bu her çeşidiyle gündeme gelebilir. Her çeşidiyle. Sonra buz etme, birbirine buz etmeler. Haset başlıyor. Ondan sonra haddi aşan isyanlar. İsyan yanlıştır. Ama makul isyanlar olabilir. İtirazlar diyelim buna. En aşağı düşük seviyede itirazlar. Ama aşırı isyanlar. Haksızlığa uğrayıp hakkını istiyor. Gördüğünüz gibi onu bunun malını mülkünü yakıyor. Bu nedir? Haksızlığa uğrayıp hakkını istiyorsan bunu başkasının hakkına tecavüz ederek yüftermen gerekmiyor. Belki itiraz hakkın olur. Feveren hakkı olur. Ama haddi aşan bir isyan hayır. Belki bunlar vaka olarak bize zikredilen bu olaylar, yine vaka olarak düşünüldüğünde hep genel ifade ile geliyor. Şimdi nankörlük diyoruz. Biz nankör değiliz değiliz. Ha! Daha bizden çok nankör olanlara kıyaslamayacağız. Onlar bu kadar mal mülk sahibiyken nankör. Ama biz daha aşağı seviyede bir kuru ekmek, bir soğanla doyamayan insanları düşünmemiz gerekir. Nankörlüğümüzü anlamak için. Ve buna rağmen e, herhalde bunun en çok ger gerçekleştiği toplum Haliç Müslümanlarıdır. Arap Yarımadası. Zaruri ihtiyaç olarak yiyeceklerinin dokuz katı çöpe atılır. Bunu cömertlikten anlatmaya çalışırlar ama bu cömertlik değildir. Bu israftır. Cömertlik misafirini en iyi şekilde doyurmaktır. Onda dokuzu atılacak şekilde yemek ikram etmek değildir. Onun için nankörlük ve israf beraber yaşanılan bir duygu. Peki. Yine soru sormayacaksınız. Dur Yusuf ya. Hocam bollukta da aynı mıdır? Mesela birisi Allah Resulü diyor ki namaz kılan birisi için abdest namaz için gerekli bir ibadet nehrin kenarında da olsanız israf etmeyin. Abdest bir ibadet eylemi. Değil mi? Nehrin kenarındasın. Israf etmeyin. Ne anlam taşır? Ne bunu en iyi anlayan kimdir? Çölde yaşayanlar. Artık, mesela bizim talebeliğimizde bile Mekke-Medina arası aynı mesafe, bir gidiş bir geliş. 300 kilometreden önce benzinlik yoktu. Su bulmada zorlanırdık, yanına su almadık hem de o buz gibi suları sadece buzlar vardı ekseviyette satılan o da hishal eder, eder adamı bazı buzlar ben odama Avrupa'dan götürdüğüm manzaralarla daha kar böyle o manzara sular akıyor nehirler onlarla süslemiştim Ebu Said niye böyle diyordu Vallahi kendimi rahat istediyorum burada o zaman Kadirli bir Benler yani hocam ee, Twitter'da 16-17 yaşındaki bir çocuk şey yazmış. Ee, ben hayatımda e, bu kadar berbat bir hükümet görmedim diye bir e, tweet atmış. Nereden işin? E, bu hükümet için söylemiş hocam. Twitter'dan atmış. Daha 16-17 yaşında bir çocuk yani bu yazıda. Tabii CHP beni bir tanımadığı için, e, aile de CHP'li olduğu için herhalde. Twitter'de böyle bir yazı yazmak gelirdiymiş. Altına da yazı yazmış. Senin hayatın yaşın kaç ki yani ha? JP görevine ki bundan başka hiç hükümet görmedi ki tabii kıyaslanmaz. Kıyas yapası. Yeni bir cümle şu anda. Öyle. İstanbul'da muslaştığında pş diye bir ses geliyor. Bu su akıyordu. O da gelse bile paslı fakir. Bu su akıyordu. Evet. Кошка.